El fueje. Tango'nun büyülü kutusu. Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu. debo y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer tu presencia de bacana puso calor en mi ni fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido como no visitía nadie como no podrás querer. Se dio el juego de remanches cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pelucío. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. es el mate lleno de infelices ilusiones te engrupieron los otarios, las amigas, el rabío la milonga entre magnate con sus locas tentaciones donde triunfan y claudican milongueras pretensiones se te han trao muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me olvidado, en la cuenta del otario que tenés, se la cargar. tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán, que tía Camala tenga pesos fradero. que te abracen las paradas con capicias filongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Mañana, cuando seas descolado mueble viejo Y no tengas esperanza en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión Merhabalar sevgili dinleyiciler, 94.9 Açık Radyo'da El Fuege programındasınız. Bugün açılışı Carlos Gardel'in Mano a Mano şarkısıyla yaptık. Geçtiğimiz günler 11 Aralık Dünya Tango günüydü. Dünya Tango günü efsanevi isim Carlos Gardel ve... E... Enstrümantel tangonun yine efsanevi ismi Julio de Caro'nun doğum günüydü. Dolayısıyla da Arjantin'de ulusal tango günü olarak kutlanıyordu uzun yıllar boyunca. Daha sonra dünya tango günü olarak ilan edildi ve tüm dünyada kutlanmaya başladı. Bu nedenle biz de programımıza Carlos Gardel'in Mano a Mano su ile başladık. Mano a Mano el ele elden ele demek. Bugün El Foyce'de yine el ele vermiş iki tango müzisyeni ağırlıyoruz programımızda. Ee, Sayın Hadi Asitanelioğlu ve sevgili Bahar Sarıboğa bugün konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> e, bu iki değerli isim Hadi Bey bir tango bestecisi ve Bahar Hanım da çok yeni Efsumlu Tangolar isimli bir albüm çıkardı ve bir e, tango yorumcusu. E, i̇kisinin de ayrı ayrı albümleri var ve ikisinin albümlerini hem dinleyeceğiz hem de albümlerinin hikayelerini konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi Bey e, hemen sizle başlayalım. Çok kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ne zaman doğdunuz, nerede doğdunuz ve müzik serüveniniz nasıl başladı? 1930'da İstanbul'da doğdum. Aile kökeli İstanbul. Dedemin dedesinin de İstanbul'da olduğunu biliyorum. Babam subay olduğu için e, epice yer değiştiriyorduk. 7 yaşlarındayken Ankara'daydım. Orada Necip Celal'in tangolarını dinlemeye başladık. Seyhan Hanım'ı da hmm. orada dinlemeye başladık. 8 yaşlarındayken Ankara Radyosu 1648 frekanstan İbrahim Özgür'ü dinliyordum. Her akşam açardım saat. Hep tango dinleyerek aha, aha, büyüdünüz altıda. o zaman. Evet Sonra işte babam Ankara'da rahmetli oldu. İstanbul'da gene dedi Ocağı'na geldik. İstanbul'da o zaman Avrupa'da ne varsa vardı da. Yani Hı -hı. Aynı şarkıları İstanbul'da ...bulurduk, dinlerdik. Birçok Fransızca şarkı da bilirim yani. Ee, daha sonra meslek olarak ne yaptınız? Hangi meslekle uğraştınız? Ee, ben İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okudum. Sonra e, çok az bir parayla veya borçlu kapitalle kolektif şirket kurduk. Bazı üretimler yaptık uzun süre. Hı hı. Ee, ticaretle Daha sonra yani. ticaretle uğraştım. Peki müzik bak, bak. eğitiminiz nasıl başladı Hadi Bey? Efendim? Müzik eğitiminiz nereden? Ee, müzik eğitimine şimdi geliyorum. Ee, İstanbul'da gelmiştik değil mi efendim? Gelmiştiniz. Ee, İstanbul'da bulunduğumuz mahalle zaten çevre de, de herkes dans ediyordu. Tango yapıyordu. Kızlar akşamları kapı önlerinde oturup çift sesli panomaları... ...söylerlerdi. Ne kadar güzel. Ee, ben 10 yaşıma geldiğimde de... E, ...abim ve ablam evde akordeon çalıyorlardı. Ee, yıllar geçti. Ee, daha sonra ben de... ...15 yaşlarında gibi... ...keman dersi almaya başladım. İlk 1-2 sene boşuna geçti... ...çünkü çok kötü bir keman hocasına düşmüştüm... <gülüyor> ee, Yanlışlıkları fark ettim. Sonra iyi bir ekol normal dövmecikten mezun bir keman hocam oldu. Ama o iki sene ki en ateşli dönemim kaybolmuş oldu. Bütün pozisyonlarım değişti, her şey değişti. Yeni baştan çalıştım. O zamanlar keman eğitimi eğitiminde Arthur Seibold albümleri kullanılırdı. Onun altı tane morso, altı tane Hı -hı. de. E, etüt e, albümleri vardı. Yani o, aslen keman çalarak başladığınız evet, zaman. Evet, yani onun yanında sevçik dubluk orti etütleri, şunlar mutl bunlar. Evet. Daha sonra tango besteciliği kısmı ile ilgili ben sonra soru soracağım size ama şimdi bir Bahar hanımın da hemen e, özetle e, Bahar hanımı da tanımak isteyelim. Daha sonra nasıl yollarınız kesişti ve albümleri hızlıca bağlamak lazım. Evet. Ben çok küçük yaşlarımda müzik eğitimde başladım. Yaklaşık 8-9 yaşlarında. E, tabii müzisyen bir aileden de gelmemi çok büyük etkisi vardı. E, piyano eğitimi, klasik gitar eğitimi ve şan eğitimi. Ve sonrasında akademik çalışmalarımı flüt üzerine yaptım. İşte konservatuar. E, ve bu alanda akademik kariyer yaptım. Şu an Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak Hı -hı. görev yapıyorum. E, flüt alanında sanat da var. Ordu'dasınız şu anda. Şu anda evet görev iyi görevimden dolayı Ordu'da İstanbul'da bulunmanızda yine bir akademik vesileyle evet var, hem o yüzden hem ailem <gülüyor> burada, burada evet hem de işte bir kongre vardı evet orada işte bir sunumum vardı o vesileyle buradayım bir yandan evet. akademisyenlik bir yandan müzisyenlik devam evet, ediyor ama evet. aslen flüt, flüt eğitimi aldık flüt, evet. ve şu anda şarkı söylüyoruz değil mi? yorumculukla evet, evet yorumculukla da zaten çok küçük yaşlarımdan beri ilgileniyorum yani alemin de dediğim gibi müzisyen bir nedenle gelmemin etkisi var. Birçok türde de müzikler yaptım yorum anlamında ama şimdi de böyle bir tango albümüyle. Daha önce de zaten tango dansıyla da ilgim Hı -hı. oldu üniversite yıllarımda. Benim tangonun... için çok ayrı bir yeri var tamam, tango. Tango hikayelerinizi ayrıca dinlemek <gülüyor> isteyeceğim ama hemen bir müzikle devam edelim Hadi. istiyorum. Şimdi stüdyomuzda bulunan değerli Hadi Bey bir tango bestecisi ve Bahar Hanım da bir tango yorumcusu. Hadi Bey'in tangolarından kendi bestelerinden oluşan albümü Hadi Asit Tangoları albümü Ahenk Müzik etiketiyle e, yakın zamanda piyasalarda e, yerlerini raflarda yerini aldı. Aynı zamanda internetten de ulaşma, e, dijital platformlardan da dinleme şansımız var ve aynı zamanda Bahar Sarı Boğan'ın da Efsunlu Tangolar adlı albümü çok yakın zamanda Değil mi? Evet. Çıktı. Herhalde bir ay kadar olmadı. olmadı. olmadı. O da Ahenk Müzik etiketiyle çıktı. Zaten Ahenk Müzik sağ olsun son dönemde tango <gülüyor> müziğine inanılmaz katkıları yapıyor. Evet. Sercan Bey buradan şimdi ilk selamımızı yollayalım. Birazdan zaten o yolculuğunuzdan da bahsedeceğiz. Hemen bestecisi yanımızda olan ve yorumcusu da hemen stüdyomuzda bulunan bir eserle devam edelim ve sizin ortak çalışmanızın ilk ürünlerinden bir tanesini dinleyelim istiyorum. Onu tanıdıktan sonra bir sözleri ve müziği hadi Azitaneli ait bir e, tango, e, Bahar Sarıboğa'dan dinliyoruz. i Doya rekler katıyor Odum sevgi dolu kalbi. Onu tanıdıktan sonrayı dinledik. Sözü ve müziği Hadi Asitaneli oğluna aitti. Ee, Bahar Sarıboğa'nın sesinden dinledik. Hem A Hadi Asitaneli tangoları albümünde hem de Bahar Sarıboğa'nın Efsunu tangolar albümünde yer alan bir tangoydu. Hadi Bey ellerinize yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Bahar Hanım sizin de ağzınıza yüreğinize <gülüyor> sağlık. Ee, bir tango sever olarak özellikle bu yeni dönemde yeni tangolar duymak yeni besteler, yeni seslerden duymak. Türkiye'de tekrar bir e, tango müziğinin e, ...yaratıcılık kısmının da özellikle canlandığını duymak ve görmek gerçekten e, çok keyifli. E, ellerinize, yüreklerinize sağlık. Sağ Tabii ki tekrar buradan emeği geçen bütün albümde yer alan e, müzisyen arkadaşlarımıza selam etmiş olalım. Başta aranjör, e, iki albümde aranjörü sevgili Ozan Sarıboğa. E, ona çok selam yollayalım ve iki albümün de ortaya çıkmasını e, sağlayan, öncülük eden... Ahenk Müzik yapımcısı sevgili Sercan Yılmaz'a da çok selamlarımızı ve bir tango sever olarak da teşekkürlerimizi buradan iletmiş olalım. Şimdi nasıl yollarınız kesiştiğinin hikayesini birazdan dinleyeceğiz ama Hadi Bey çok keyifli tangolar ellerinize sağlık. Tango bestelime nasıl, ne zaman başladınız acaba? Şimdi efendim 11, 11 yaşından itibaren klasik müzik dinleme sevdalısı olduk. Daha çok klasik müzik dinliyorduk. O yıllarda konserlerde Albeniz'in tangosunu da çalanlardı. Onun ritmi biliyorsunuz Habenara ritmidir. Hı hı. E, bu Habenara ritmini sanki e, Albeniz'in tangosunu bir klasik müzikye dahil gibi hissettik. Beni etkiledim. Ondan sonra yaptığım birçok tangolarda Habenara ritminden bestelerim oldu. Bu İlkbahar Hayalleri şöyle oldu. İlkbahar Hayalleri bu arada e, Hadi Bey'in albümündeki ilk parça değil mi? İlk tanrı. Evet. E, biz Haliç tepelerinde oturuyorduk. Bir evimiz vardı. Eski dededen kalmış. Sekiz odalı ahşap bahçeli bir ev. Bir tarafından kağıthane, bir tarafından Haydar Paşa Selim Yakıştası'nın önüne kadar görürdük. E, önümüzde büyük bahçeler vardı. Bir e, Çalışmamasam masam yanındaydı. Kemanımın üstünde bırakıyordum. Bir sabah kalktım. Karşı bahçede ağaçlar yeşil, kuşlar cıvıldıyor, çiçekler. Hepsi etkiledi beni. Sanki doğa birbiriyle söyleşiyordu. O, o sırada kafamda bir müzik çaldı. Kemanım zaten masanın üstünde duruyordu. Onu orada notalara aldım. Ve ilk bahar hayalleri böyle i̇lk ortaya çıkmış. İlk bahar hayalleri böylece ilk tangom olarak... Çıkmış oldu. Tango dışında da besteleriniz var mı yoksa sadece tango mu? çok şeyler mi? yaptım zaten. YouTube'a bakacak olursanız YouTube'da veya kendi e, bilgisayarımdaki kayıtlarda e, birçok çalışmalarım oldu. E, ama tangoyu sevdik. Tango daha ağır bence. Yani e, Benim için tango e, duygudur, dur, tutkudur. Aşktır, e, danstır. O ne kadar ee, güzel. E, Ve bu tangoları bu bu albümde toparlamış olduk en azından. Bu albümde 10 tane e, müziğiniz var. 10 tane tangonuz var. Hadi asit do, haneli 9 tango var. Sonuncu çıkalımdır. Evet. Bu 10 parçadan oluşan albümü zaten e, dinleyiciler isterlerse dijital platformlardan isterlerse evet raflarda bulabilirler. Bu arada hemen hatırlatalım. Eğer bize ulaşmak isterseniz Instagram'da <gülüyor> el alt çizgi Fueye hesabından ya da Facebook'taki el, el Fueye Elif sayfasından bize ulaşabilirsiniz. Eğer Bahar Hanım'a ya da Hadi Bey'e sormak istediğiniz bir şeyler olursa da son fotoğrafın altına yorum yaparak bize sorularınızı veya yorumlarınızı iletebilirsiniz. Peki Hadi Bey çok güzel tanımladı. Tango benim için duygudur, aşktır dedi, danstır tutkudur. dedi, tutkudur dedi. Peki Bahar Hanım siz, sizin için tango nedir? Benim için de aynı aşk, tutku ve dans. Ben de e, tango daha önce de bahsettiğim gibi. Sizin tango maceranız nasıl başladınız? Evet, tango, Arjantin tangosuyla işte dans, dans, ederek. dans ederek başladı. Ama tabii hani Türk tangolarının da tabii hep bir yorumcu olduğum için küçük yaşlardan itibaren işte onları hep seslendirmişimdir. Yani özellikle canlı performanslarda ama hiçbir zaman hani bir tango projesi yapmak o dönemlerde tabii hani düşünmemiştim. Hep başka şeyler. Hepimizin ee, kulağında var o eski tangolar evet, aslında. Evet hepsi var ama tabii benim çok uzun araştırmalarım ki Hadi Bey'le de zaten o şekilde. <gülüyor> e, işte <gülüyor> istiyorum ben de. Çünkü <gülüyor> bu <gülüyor> albümde çok bilindik tangolardan ziyade aslında Bilim siz yani. Efsin, efsunlu tangolar demişsiniz. Biraz daha bu tango e, büyülü kutu ya bizim evet. de Elfo Eje programımızın ismi bu büyülü kutunun içerisinde biraz daha kıyıda köşede kalmış evet. tangoları bulmuşsunuz siz. Evet, evet. Bu nasıl oldu? Şimdi e, hala da araştırıyorum yani e, sahaflardan notalar yani bulmaya çalışıyor eski notalar. İşte zaten Hadi Halide Bey'le de e, şu şekilde iletişim kurduk. YouTube kanalıyla Hadi Bey'in YouTube'da tangoları e, vardı. O işte Sercan Bey e, iletişime geçti sonrasında tanıştık. E, i̇şte ben de ke kendisini ziyarette e, bulundum ve iki tangosunu seslendirmek Selcan istedim. Sercan Bey de bir tango gönüllüsü değil mi? Evet, Tam evet. bir tango tutkunu Biz aslında. Biz zaten e, iki yıl önce yoğun bir şekilde çalışmaya başladık bu anlamda bu alanla ilgili. Hem repertuar seçimi... E, sonrasında işte repertuar seçiminden sonra tonlarına varana kadar yani söyleyeceğim, seslendireceğim tonlara Hı -hı. varana kadar e, ve böyle bir çalışma ortaya çıktı. Bunun da hep çıktı. hayaliydi. O da eski tangoları evet, toparlamaya evet. çalışıyor. Ve hala da çok güzel zaten. şeyler çıkıyor. Aynı şekilde o bir yandan toparlı Ben bir yandan toparlıyorum. Siz Sürekli... bu eski tangoları araştırırken Hadi Bey'in tangolarına ulaştınız evet, o zaman. Evet. evet sonra YouTube. Hadi Bey'le mi tanıştınız? Evet. Sonra zaten e, Sercan Bey iletişime geçti Hadi Bey'le. Sonra biz tanıştık Hadi böyle Ben kendisini Şimdi işte ziyarette bulundum. Orada Harika. da birlikte tanıştık evinde. E, Hadi Bey'in bir tangosunu daha seslendiriyorsunuz tamam. siz albümünüzde evet. değil mi? E, duygularım. duygularım yanlış hatırlamıyorsam. Duygularım da yine e, söz müzik Hadi Asitaneli oluyor evet. ait bir tango. E, ve Bahar Hanım'ın sesinden hemen bu güzel ikilinin e, yepyeni tangosunu dinleyelim. ları aşar aşağı Duygularımı dinledik. Söz ve müziği Hadi Asitaneli oğluna ait. Seslendiren ise Bahar Sarıboğaydı. İkisi de şu anda stüdyo konuğumuz. Çok şanslı hissediyorum ben kendimi. Biz de çok Yepyeni tangoları bestecisiyle ve yorumcusuyla birlikte bir arada dinliyoruz, bir arada konuşuyoruz. Gerçekten çok keyifli. Sevgili Elfoece dinleyiciler, eğer bizlere soru sormak veya görüşlerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımızdaki bu güzel ikiliyle birlikte olan fotoğrafımızın altına yorum yaparak ya da sorularınızı ileterek bize ulaşabilirsiniz. Ağzınıza sağlık Bahar Hanım. Gerçekten yumuşacık bir ses tonunuz var. Gerçekten çok, çok güzel. güzel yorumlamışsınız. Çok teşekkür ee, ederim. Tabii beste de, müzik de gerçekten çok e, duygulu, çok naif. Sizin de ellerinize, yüreğinize sağlık tekrar Hadi Bey. Çok teşekkürler. Duygularım tangosunu ne zaman yazdınız? Aşağı yukarı. Çok eski ee, bir tango. Çok eski değil. Son 10 sene içindedir herhalde. Harika. Hala evet. üretmeye devam ediyorsunuz. Evet yani. devam ediyorum. Muhteşem. Bu Albümde yer almayan 3 tangom daha var. Onları daha sonra yapmıştım. Veya müsvetli halinde duruyordu. Onları da düzenledim. Biz Aşağı, bir ara... Çok pardon affedersiniz. Aşağı yukarı kaç tane tangonuz var biliyor musunuz? Yani şimdi işi bitmiş olarak 12 tane var. Tabii bir tangoyu yazmak ne kadar meşakkatli çok, bir şey, değil zor. mi? Çok yani zor. Bunları da e, piyano uyarlamasını hepsinin 12 tanesinin bir kitapçık olarak bastırmayı düşünüyorum. Onu çalışıyorum şimdi. Aa, i̇nşallah. Ne kadar evet. güzel olur. Tam evet. eski dönemdeki gibi. Tangolar hem notalarıyla basılmış olacak. Evet. Hem, hem aranjmanlarıyla seslerlemiş. Söz hecelerini de koyuyorum. piyanoda da kendi başına çalabilsin şeklinde yani hazırlıyorum. Sadece piyano uyarlaması. Harika. E, piyanonun karşısına oturan çalabiliyorsa çaldığı kadar onu Muhteşem. Evet. Bu esasında zaten her beste için olması gereken bir şey. Tabi evet. biraz e, bazı müziklerde bunlar atlanıyorlar ama tangoda olmazsa olmaz bir şey. Siz de tango müziğini çok iyi bildiğiniz için ben biliyorum ki aranjmanları da siz yazıyorsunuz. Hatta bazı tangolarınızda klasik bizim tangolardan alışkın olduğumuz üzere varyasyonlarınız var. Evet. Bir varyasyon yazmak, e, bir tangoyu melodisinin dışında komple aranjmanını yapmak da e, çok meşakkatli, çok önemli Tabii. bir iş. Bir tangoyu esas tango yapan şey zaten o oluyor. Siz de bunun tamamını yap ...yapıyorsunuz. Yani evet. sadece sözü ve müziği... ...melodiyi yazmaktan ibaret değil. Tabii. Gençlik dönemimizde... ...Arjantin tangolarını da çok sevdik... özendik. Ee, Aynalı Pasaj denilen yerde... ...bir dükkan vardı... Ee, o dükkanda senfonik müziklerin küçük el kitapçıkları satılırdı. Hmm. Senfoniyi dinleyen bir kişi notalarını izleyebilirdi. Cep partisyonları. Aynı. Aynı iş yerinde Arjantin tangolarının orkestrasyon albumları satılıyordu. Aynen. Ben de onlardan almıştım. Üç tane halen saklıyorum. O zamanki öğrenci bütçemle alınmış şeyler. O yıllarda Üniversite korosuna da gidiyorduk. Hulusi Öktem yönetiminde Çağaloğlu'nda Reşit Paşa İlkokulu'nda cumartesi günleri üniversite korosunun çalışmasından sonra 4-5 arkadaş Arjantin tangosu çalmaya çalışırdık. Ne kadar güzel. Bunlardan bir tanesi halen benim gibi hayatta Oktay Uzel mimar arkadaşımız Yerken Kulübü'nde. Ona selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş orada. Evet. E, daha sonra 1955 yılında İstanbul Devlet Operası için e, yarışma açıldı. imtihan açıldı. Ben girdim. O imtihani kazandım. Hmm. Yani İstanbul Devlet Operasyonu'na girdim. E, Kemancı olarak. Jür Hayır, Şan kısmından ha, girdim. Ha olarak. Evet. Koray'a. Yani bir jüri karşısında sınav verdim. Ferit Anlar beni daha çok hmm. izledi. Eee işte oradaki çalışmalara gidiyordum. Daha sonra askerlik girdi devreye. Tekrar gittik geldik. Bir süre devam ettim. Derken 1957 senesinde İstanbul Devlet Operası kapandı. Yerine İstanbul Belediye Operası açıldı. Aydın Gün yeniden seçti bütün şeyleri. Hı. Ben o zaman iş güç sahibiydim. E, provalara giderken de üzülüyordum. Ortağımın, ortağım vardı yani ondan izin alır gibi... Devam edemedim. Sonradan çok e, çağırdılar beni. Yine de gidemedim. Aklım oralarda kaldı. Her zaman Hı -hı. orada arkadaşlarım vardı. Her zaman galalara davetiyeler geldi. Ne kadar güzel. Klasik evet. müzikle de iç içesiniz tabii ki. Olmazsa olmaz. Kla tabii. Klasik müzik büyük bir derya yani o ve o sayede zaten e, bu tangoları da bu kadar aranje edebiliyorsunuz. armonilerini, varyasyonlarını vesairelerini yani yapabiliyorsunuz Yani ben tek tek notalarını yazıyorum. Ayrıca sound font dediğim ses dosyaları yaptım kendim. Ellerinize Sample sağlık. Sample diyorsunuz ya simple. Evet, ellerinize ee, sağlık. Umarız e, biz de hepsini... Yani onu ayrı bir programla e, sound font biliyorsunuz gerçek enstrüman seslerinden alınan ses dalgalarıyla yapılan hı hı. E, bir şey. Ama albümde bunlar gerçek müzisyenler ve gerçek e, enstrümanlar tarafından canlanmış oldu. Mutlaka farkı değil mi? Gerçek canlı enstrümanın, canlı çalmanın o, o, farkı. O yani. Hemen bu vesileyle albümde yer alan sanatçıları da buradan bir anmış olalım Şimdi, mı? E, seslendirelim. Öyle. Şimdi şöyle özetlemek gerekirse bu aslında e, bu tango tutkusu. Öncelikle sevgili ahenk müzik yapımcısı Sergiyo Hocam Yılmaz'ın e, gönül koyduğu e, bir e, bir proje olarak yola çıktı ama sonunda şimdilik elimizin altında iki tane albüm var. E, bu vesileyle eski kıyıda köşete kalmış Türk tangolarının araştırmasına giriyorsunuz. E, Sercan Bey ve Bahar'ın evet. birlikte bu vesileyle Hadi Bey'e bulaşıyorsunuz. Hadi Bey'in tangolarını e, canlandırmak üzere onunla buluşuluyor ve ondan tangolar alınıyor. Dolayısıyla Hadi Bey'in tangolarından oluşan bir albüm ve Hadi Bey'in tangolarının yanı sıra yine kıyıda köşede kalmış tangolardan oluşan bir efsunlu tangolar albümü Bahar Sarıboğa'nın seslendirdiği bir albüm ortaya çıkıyor. Bu ikisi ortak bir proje. Aranjörü Keza sevgili Ozan Sarıboğa, iki projenin de aranjörü Ozan, prodüktörü Sercan Yılmaz ve iki albümde de yine tango albümünde ortak sanatçılar yer alıyorlar. Bunları bir hemen e, isimlerini analım. Piyanoyu yine Uzan Sarı bu seslendiriyor. Bandoneon ve akordiyonları e, bendeniz e, Naci Neciz icra etmeye çalıştım. <gülüyor> Klarnette Ant Karabacak var. Keman ve viyolayı Hüseyin Kemancı, çelloyu Murat Süngü, konturbası Nezen Sarı. perküsyonu Ömer Aslan, klasik gitar ise İlter e, Kurcala seslendiriyor. Aşağı yukarı müzisyenler Hadi Bey'in albümünde de aynı. Lakin Hadi Bey'in albümünde her parçayı farklı bir e, solist, farklı bir vokalist seslendiriyor. Onların da şöyle hızlıca isimlerini analım. E, Arda Aktar, Arda Doğan, Aslı Yeşil, Bahar Sarıboğa Keza. Bahar Hanım e, Hadi Bey'in albümünde de sesiyle yer alıyor. Günay Acar, e, Oya Ergün. Buradan Oya Hanım'a da sevgilerimizle selamlarımızı yollayalım. Nazik Alanbay Seza Kırgız Tükel Acar e, Vokalist olarak da Hadi Bey'in tangolarına Hayat veren Sesler e, Ben hemen e, Yine sözü çok uzatmadan Çünkü Hadi Bey Hani konuşmaya devam edersek Sohbetin sonu gelmeyecek Hemen bir yine Müzik arası verelim diyorum Yine Hadi Bey'in albümünden Aşkın Hayallerini e, Bu sefer dinleyelim Ve Aşkın Hayallerini bize e, Seslendiren isim ise Aslı Yeşil Evet eller par çiçekler renk renk açarken sevgiler gonatıyor rüzgarlar esip akşamken mutluluklar ırmak gibi güneşe şaşıklarsa duygular duygulara Günlere ışık gemiler hayallerimizi taşıyor. Koşu yıldızlar gibi kayarkenizler bırakıyor. Sevgi arabalarını kanatlı atlar uçurur. dünyalarda ışık gemileri hayallerimizi taşır. Aşkın hayallerini dinledik. Yine sözü ve müziği sevgili. Hadi Asitaneli. Hadi Asitaneli oğluna. Hadi Bey tekrar ellerinize sağlık. Tangolarınızı dinlemek gerçekten büyük bir keyif. Çok teşekkür ederim. Bugünlerde, bu böylesi tangoların tekrar bu e, naiflikte, bu güzellikte, bu melodiler ve bu sözlerle yazılıyor olması gerçekten çok, ayrıca sevindirici. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ellerinize, ruhunuza, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim. Bir ediyorum. kez daha. Peki Bahar Hanım şimdi biraz da sizin albümünüzden de bahsedelim. Demin çünkü programın başından beri Gardeli saymazsak onu tanıdıktan sonra duygularım, aşkın hayalleri hep... Hadi Bey'in Tangolarının üzerinde tabii durduk. Ee, sağ olsun kendi de bu da e, bizim konuğumuz şu anda ama sizin albümünüzde Hadi Bey'in Tangolarının dışında da kıyıda köşede kalmış Efsunlu hı hı. Tangolar var değil mi? Evet, evet. Eee işte e, Kaptan Zade Ali Rıza Bey, e, Ahmet Ahmet Ziyaettin Sarı Kartal, asker bestecilerimizden e, Muhlis Sabahattin Ezgi Halit Bedi e, Keza Hali, e, Hadi, Hadi Asit Haneli oğlu Erdener Koyutürk gibi besleyicilerimizin e, tangoları var Tabii bu tangolar e, 1930 Evet. Pardon, bizler de hani nispeten daha genç kuşak olarak birkaç tangoda aslında tango Türk tangolarını sınırlıyoruz gibi hı hı. değil mi? Yani evet, bizim evet. bildiğimiz 10-15 tangonun herhalde evet. bilindik tangolar üzerine çıkmıyor. Halbuki ben şu esnada Sayın Ertuğrul Sayın yürütmekte olduğu çalışmadan da takip ediyorum. O da eski tangoları araştırıp bunları bir en azından külliyat halinde ortaya evet. koymak istiyor. O da bunları araştırmasını yapıyor. Siz de Sercan Bey. Le... Evet. Ee, bu araştırmalara girmişsiniz. Bizim bildiğimiz 10-15 tangonun dışında ne kadar çok ve güzel çok tangolarımız varmış değil mi? Çok çok, Siz çok fazla. daha Evet çok fazla. Yani tabii biz e, özellikle işte Fehmi Ege Necip Celal, Endel e, Necdet Koyutürk gibi bestecilerimizin tangolarını daha çok biliyoruz. Hani mazidir, <gülüyor> papatyadır, sevdiğim bir genç evet. kadın. Hani bunlar daha bilindik. <gülüyor> bilindik. Evet. E, popüler olmuş tangolar ama o kadar güzel ve devasal tangolar var ki e, işte keza aynı şekilde Ahmet Ziyahettin Sarıkartal, gibi. işte e, Muhri Sabahattin Ezgi'nin yine Biz Halit bunda, Bedi. Evet. E, El Foyece'de e, Sayın Cemal Ünlü ile birkaç program yaptık. E, sağ olsun o da taş plaklardan tangolar çok, dinletti çok, bize. Evet, eski tangoları. Onun Cemal... sayesinde El Foyece dinleyicileri yine bu e, eski daha kıyıda köşede kalmış tangolardan haberdar oldular ama onlar nispeten yine kayda geçmeyi, kayda geçme şansını bulmuş tangolar. Yani Hı -hı. seslendirilmiş tangolar. Evet. Sizler bildiğim kadarıyla notalardan Evet tabii ki notaları dolayısıyla daha üzerinden. esasında seslendirilmemiş, evet. yani hiç seslendirilmemiş, kayda geçmemiş. Evet. Yani seslendirip seslendirilmediğini bilemeyiz ama en azından kayda alınmamış tangoları da araştırıyorsunuz. Evet tabii ki. Mesela o dönemde çok popüler olmuş bir tangodur Elida. Yani Elida. o dönem evet çok popüler hiç yani Hiç bilinen... var mı biliyor musunuz? Şöyle o dönemlerde galiba kayıtlar üst üste yapıldığı için o kayıtlar e, silinip gitmiş olabilir yani Ama yani, plak basılıp Ama yayınla... plak yok. Hayır, yok. yok. Şu an hani Özal öyle bir şey bulamadım. Radyo kaydı olabilir evet. Hani o dönemde yapılan evet, radyo programlarından dolayı. Evet geçici. Ee, ama öyle bir hani bir. Plaha kaydedilmiş bir çalışmalar değil bunlar. Yani Eli Dayı da notasından tabi tabi notalarından evet. canlandırdınız. Buradan tabi Engin Hanım'a da çok teşekkür etmek istiyorum Ahmet Ziya'tın Sarı Kartal'ın kızı onunla iletişime geçerek İzmir'de yaşıyorlar kendileri. Çok sevgilerimizi, selamlarımızı, çok sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. evet göndermek istiyorum Engin Demirkol'lu Sarı Esasında bu albümün o yüzden başka bir efsunlu kısmı da seslendirilmemiş tangoları da Elbette. yer veriyor olması. O yüzden Elbette. tango dinleyicilerinin yeni tangolar keşfetmek için de başvurabileceği çok keyifli bir e, çalışma olmuş gerçekten. Elinize ben... sağlık. O zaman hemen bahsetmişken Elida'yı da dinleyelim mi? Olur. <gülüyor> Elida'yı dinliyoruz şimdi. Ziyahettin Sarı Kartal tangosu ve Bahar Baba seslendiriyor. Kok ça koklar koklar da kanama hiç kimsesini unuturamadım her gün dilimde Leyla'nın adı işte bir daha yine andıkça seni yine yüreğim kanadı aşkla testo bakmış her bu sen birbiriniz bırak Elida'yı dinledik. Bir Ziyahettin Sarı Kartal tangosuydu. Sevgili Bahar Sarıboğan'ın sesinden. Ağzınıza sağlık Bahar Hanım. Çok teşekkür ederim. Hadi Bey nasıl buldunuz? Harika. Bütün parçaları <gülüyor> çok güzel söyledi Bahar Hanım. Ee, çok Parçayı Bey. söylerken parçası aslında yayına girmedi. Hadi Bey aynı yorumu yaptı. Onu yayında da duymak istedik. Evet. Ee, siz bu parçayı duymuş muydunuz Elida'yı? Ben mesela daha duymamıştım. duymamıştım. Yani o albümden ben Cemile'yi biliyorum eskiden. Hı hı. Diğerlerini Duyduğumuz zannetmiyorum. Ama yani. ne kadar güzel değil mi? Eski tabii, tangıları araştırıp tabii. böyle e, oradan gizli kaldıkları yerlerden çıkartıp. Daha güzel şeyler gene bulacaklar yani. Evet daha. evet daha çalışıyoruz. Güzel. Devam Şimdi bu çalışmalar ediyoruz. devam tabii. edecek değil mi? Tabii ki devam Bu o zaman hani bir çalışmanın ilk serisi gibi Evet. evet, Aa, evet ne evet. kadar güzel. Devam edeceğiz projelerimize. Şu anda repertoar çalışmasında aşamada? yani bir sonraki albüm için toparlamaya başladığımız. Toparlamaya başladık. Şundan yani mutlaka baş... olsun dediğiniz şeyler var Ta mı? Şu anda daha belirlemiyorum. Ben üzerinde daha çalışma yapmam lazım. E, çünkü albümde de daha sıca sıcağının yeni olduğu Tabii. için sonrasında bir repertuar çıkaracağız. belki. kaç yorum gelmiş hemen. Bahar Sarıbo akudu her eseri çok güzel yorumluyor. Tango'da da çok başarılı denmiş. Eserlerin her biri birbirinden muhteşem. Tango'ları Türkçe sözleriyle dinlemek ise çok ayrı bir keyif. Bize sunduğunuz için çok teşekkürler. Hepinizin yüreğine ve emeğine sağlık denmiş. Buradan da Rotterdam'a sevgilerimizi yollayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Yollayalım. Böylesi yorumlarda evet. geliyor. Gerçekten ağzınıza sağlık ve yaptığınız çalışma çok çok muazzam bir tango sever olarak bir tangör olarak Türkiye'den bir dinleyici olarak da aynı zamanda müzisyen olarak da sizlere bütün emekleriniz için gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum ya. buradan. Yani sizi programı ağırlamak gerçekten büyük keyif, büyük bir şerefdi benim için de. Canlı canlı hem bestecisini hem yorumcusunu bir arada ağırlamış olduk ama inanın yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz artık. Benim ee, için de çok değerliydi bu davetiniz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim o şeref bize ait. Siz iyi ki varsınız. İyi ki bu müzik yazıyorsunuz. İyi ki e, Sercan Bey var. Bunların hayata evet. geçmesine vesile oluyor. E, ve umarız aynı şekilde de devam eder ki Türk tangosuna çok büyük katkıları oluyor. Sercan Yılmaz ve evet. Ahenk Müziği'nin. Evet, evet. E, çok Bir küçük bizi. noktayı söyleyeyim. Buyurun. E, Seza Kırgız Hanım bana bir mail gönderdi. Beni Sercan Bey o gönderdi. Bu iş böyle başladı. Hmm, ne kadar <gülüyor> güzel. Buradan Seza da o zaman da sevgilerimizi, sevgilerimizi evet. gönderdi. Tango severler bir yerlerde buluşup aslında bir şekilde bunları hayata geçiriyorlar. Ee, bu iki albümün şu anda e, elimde tuttuğum bu iki albümün arka arkaya çıkması gerçekten Türk tangosunun yeniden canlanacağına dair müthiş ümit verici evet. bir hadise. <gülüyor> e, eski tangoları böyle e, ortaya çıkartarak, yeniden hayat vererek yeni tangoların yazılmasına da Adi Bey gibi bestecilerimizin müzik yazmasına, tango yazmasına da ilham verecektir. Cesaret ve motivasyon verecektir. İnanıyorum ki o yüzden öncelikle emeklerinize çok çok teşekkür ediyoruz ee, yavaş yavaş programı toparlayacağız tabii ki tadına doyum olmuyor İnşallah e, sizin buradan konser haberlerinizi de veririz efendim ee, umarım evet. umarız bir en yakın zamanda lansman, lansman konseri. konseri ondan <gülüyor> sonra da böyle bir tango konserleri serisiyle sizin burada konser evet. haberlerinizi de verir bir kez umarım. daha <gülüyor> e, sizi olursun, burada evet. konuk ederiz e, inşallah e, albüm harika gerçekten ben de dinledim e, çok keyifli çok, siz de çok keyifli söylüyorsunuz aranjmanlar da çok güzel Umarız devamı da sizin bu araştırmalarınızla e, bu kıyıda köşede kalmış tangolarda canlanmaya devam eder. Çok teşekkür ederiz kalkılarını sayesinde de çok güzel bir çalışma oldu. Estağfurullah. <gülüyor> ne güzel dokunabildiysek ne mutlu. Çok Hadi Bey son olarak var mı söylemek istediğiniz bir şey? Ee, çok değerli bir davetli benim için. Çok teşekkür ediyorum. Çok, biz çok teşekkür ederiz tekrar sizi ağırladığımız için. E, çok keyifli bir program yaptık. Burada tabii bir albümde 10 parça, diğer albümde de 11, e, 11 parça bir var. tane var. E, evet. Bizler size birkaç tane örnek e, sunmaya çalıştık sadece. Ama albümlere dijital platformdan da ulaşabilirsiniz e, veya müzik markette raflardan da e, ulaşıp edinebilirsiniz. Dinlemek isterseniz sevgili Hadi Asit <gülüyor> Tangoları Hadi Asit Haneli oğlu tangoları ve Bahar Sarıboğa'nın Efsunlu Tangolar albümlü. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyeceğiz sevgili dinleyiciler. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Programı bir eski tangoyla eski tangonun yeni yorumuyla bitireceğiz. Benim de çok sevdiğim bir tangodur. Dolayısıyla mutlaka programda çalmak istedim ben. Sarı Samur Halit Bedi'nin sözleri ve müziği Halit Bedi'nin olduğu gözüküyor burada. Siz ne dersiniz? Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Evet. E, Sarı Samur e, daha önce taş plaklarda da aslında seslendirilmiş esgiler bildiği sevdiği bir e, tango. Bir Biz 7'den e, yorumladık bu tangoyu. <gülüyor> Halit Bediye midir bestecisi e, yoksa? Şimdi, e, daha önce kayıtlarda e, Moli Sabahattin Ezgi diye geçiyor. Ancak hani e, özellikle buradan Ertuğrul Seysa'ya da çok e, sevgilerimizi saygılarımızı gönderelim. E, hani onun elindeki not notaların bilgisinde Halit Bedi yazdığını biz öğrendiğimiz için biz hı hı. Halit Bedi olarak albümde de özellikle belirttik. Sen Ama... Mülayim Sabahattin diye de geçiyor. Galiba, evet değil mi? öyle de geçiyor yerler. taş. Evet daha önce yayınlanmış taş plaklarda. E şimdi tabii maalesef bugün de ben aynı şeyi bu serzenişimi dile getirmek istiyorum bu vesileyle. Şu anda tabii müzik endüstrisi dijital platforma taşındığı için. E, dijital platformdaki bu e, bizim kredits dediğimiz yani orada e, eser sahibi, bestecisi, söz yazarı veya işte icra eden aranjörü vesaire bilgileri e, artık maalesef çok özensiz. Yer alıyor ya da hiç yer almıyor. Evet. Halbuki şu an elimizde tuttuğumuz CD'de ne kadar güzel. Bu parçaların hikayeleri de var bazı evet, bazılarının. Ellerinize sağlık. Evet, teşekkür Gözü, müziği yazanların yanı sıra bütün icracılara kadar görebiliyoruz. Dolayısıyla bu katalog bilgileri bazen yanıltıcı olabiliyor. Ee, belki yine geçmiş zamanda da böyle ufak tefek yanılmalar evet. olmuş olabilir. Evet. Ama notasında Halit Bediye ait olduğunu görüyoruz. Plakta da Muhli Sabahattin. E, tangosu olarak biliyoruz. Sarı Samur'u ama e, çok keyifli. Her kim yazmışsa da e, ikisinin de ellerine sağlık diyelim. E, sizin de ağzınıza sağlık. Sarı Samur'la bugünkü programımızı kapatıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere sevgili Elfo Yüce dinleyicileri. Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu.